Kur'an kursunda, Kur'an-ı Kerim okununca sık sık bölünüyor. Araya dünya kelamı giriyor. Hocamız ne tavsiye eder? Acaba bu bize bir mesuliyet yükler mi diye sorarlar. Hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, öğretendir. Ee, güzel bir misyon. Allah'ın kelamı, sözlerin en yücesi ve en güzeli. Ee, Allah e, hayırlı hizmetlerde, hepimizi e, muvaffak kılsın. kardeşlerimizi de öyle. Güzel hizmet ediyorlar. Kur'an kurslarımız yaygınlaştı. Ee, ev hanımlarımız şimdi eskisi gibi kur, e, daha önceden okuduğu efendim, e, gelemez gibi bir sınırlama da yok elhamdülillah. Her yıl gidebiliyorlar. Kur'lar tamamlasalar da yine gidiyorlar. Evet. E, çünkü Kur'an eğitimi süreklilik ister. Öğrenip e, bunu devam ettirmezseniz ne olur? İnkıtaya, kesintiye uğrar. Ve aynı zamanda dinlerini öğrenmeye, temel dini bilgiler almaya, birbirlerinden feyiz almaya, orada öğretici hocamızdan, hoca da istifade etmeye çalışıyorlar. Veyahut erkek Kur'an kursunda hocalarımızdan yine aynı şekilde hem yüzüne hem hıfz yoluyla milletimiz asırlarca İslam'ın hizmetkarı olmaya devam ediyor. Elhamdülillah. Kur'an kurslarımızla, İmam Hatip liselerimizle ...bizim eğitimimizin, yani din eğitimimizin, hı hı. E, ilahiyat, İmam hatip eğitiminin çok ayrı bir e, güzel rol model oluşturduğunu İslam alemi için söylemek durumundayız. Bizdeki bir sistemli pek göremiyoruz. Bizim bu sistemimiz de pek çok ülke için bir model olmalı, geliştirilmeli. Burada tabi Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmeli. E, tabi bir öğretme durumu da olduğu için ister istemez... Belki bir soru soracaktır değil mi? Orada, yani yine ameller e, niyetlere göre gibi değil mi? Ya bu malayani olmadıkça efendim e, böyle e, insanlara e, yani Kur'an-ı Kerim'in mehabetine ortamın mehabetine saygınlığına uygun e, düşmeyen şeyler söylenmedikçe e, bunlar da bir mahsur olmaz. Aza indirler inşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz.